Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de fani oluşu. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, yüksek sadakat, teslimiyet, aşk ve muhabbetiyle Allah Resulü'nde fani olmuştu. Onunla kalbi rabıtayı en üst seviyede yaşamıştı. Son nefesine kadar ilahi aşk yangını içinde bendiğinden geçmiş, yalnızca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin varlığında hayat bulmuştu. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de her buluşma vaktinde ve sohbetinde apayrı bir vecd ve istirak hali yaşardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurlarındayken bile ona olan muhabbet ve hasreti teskin olacağı yerde daha da ziyadeleşirdi. Onunla adeta aynıleşmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu aynıleşme ve muhabbet sebebiyle ''Ebu Bekir bendendir, ben de ondanım. Ebu Bekir dünyada ve ahirette kardeşimdir.'' buyurmuşlar. Böylece mana alemindeki beraberliklerini ve kalpleri arasındaki müstesna irtibatı ifade etmişlerdir. Fakat bu aynileşme hali, nice fedakarlıklar ve büyük bedeller karşılığında gerçekleşmiştir. Zira insan en ağır bedeli muhabbeti uğrunda öder. Bu fani alemde ödenen en ağır bedelse, ilahi muhabbetin bedelidir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh de Allah ve Resulü ile dostluğun ulvi lezzetine garkolmak için Allah ve Resulü'nün muhabbetinin bütün bedellerini hiç tereddüt etmeden ödeyebilmenin gayret ve heyecanı içinde bir hayat yaşamıştır. Nitekim bir gün Ebubekir radıyallahu anh Kabe'de insanları Allah'a ve Resulüne iman etmeye çağırmıştı. Buna öfkelenen müşrikler Hazreti Ebubekir'le müminlerin üzerine yürüyüp onları şiddetle dövmeye başladılar. Hele fasık Utbe Hazreti Ebubekir'in üzerine çıkıp çiğnedi. Yüzünü demir tabanlı ayakkabılarıyla tekmeledi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın her tarafı kan revan içinde kaldı. Kabilesi Teymoğulları, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh müşriklerin elinden zorla kurtarıp baygın bir halde evine götürdüler. Öleceğinden korkuyorlardı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ancak akşama doğru kendine gelebildi ve ilk olarak binbir zahmetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl, iyi mi diye sordu. Annesi Ümmü'l-Hayr sürekli bir şeyler yiyip içsen diye ısrar ediyor, Ebu Bekir radıyallahu anhi ise sanki onu hiç duymuyormuş gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor, ne haldedir diye sorup duruyordu. Gece olunca binbir güçlükle ve gizlice Darül Erkam'a gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünceye kadar hiçbir şey yiyip içmedi. Peygamber efendimizi görünce de hemen dizlerine kapanıp, ''Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, benim hiçbir sıkıntım yok. O habis fasık beni biraz hırpaladı o kadar.'' dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın şu halide, onun fenafir rasul makamında nasıl da zirveleştiğini ne güzel ifade etmektedir. O Mekke fethinde gözleri görmeyen ihtiyar babasını Müslüman olmak üzere, Allah Resulü'nün huzuruna getirmişti. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ebu Bekir, ihtiyar babanı niye buraya kadar yordun? Biz onun yanına gidebilirdik buyurdular. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ise, onun size gelmesi daha münasiptir. Bir de Allah Teala'nın bu vesileyle babama sevap vermesini istedim dedi. Ebu Kuhafe radıyallahu an beyat etmek üzere elini Fahri Kainat Efendimizin mübarek eline uzatınca, Ebu Bekir radıyallahu an duygulanıp ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayretle niçin ağladığını sorunca da, şu müthiş cevabı verdi. Ya Resulallah, sana beyat etmek üzere uzanan şu el, babamın değil de, Amcan Ebu Talib'in eli olsaydı da, bu vesileyle Allah Teala benim yerime seni sevindirseydi. Çünkü sen onu çok seviyor ve iman etmesini çok istiyordun. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an her zaman, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yakınlarını kollayıp gözetmek, benim için kendi yakınlarımı kollamaktan daha sevimlidir derdi. Bir defasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ebu Bekir'in malından istifade ettiğim kadar başka hiç kimsenin malından faydalanmadım buyurmuştu. Ebu Bekir radıyallahu anhi ise, bu iltifatkar sözden adeta bir gayrılık manası çıkararak, gözyaşları içinde, ''Ben de, malım da hepsi size ait değil mi ya Resulallah?'' dedi. Bu suretle kendisini bütün varlığıyla Peygamber Efendimiz'e adadığını ve onda fani olduğunu ifade etti. Nebevi esrarın en yakın mahremi. Ebu Bekir radıyallahu anh, gönlünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalp alemini yansıtan berrak bir ayna haline getirmişti. Bu itibarla o, Peygamber Efendimiz'de fani olmanın en müşahhas numunesi oldu. Bu fani oluş sayesinde de Peygamber Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait her şey onun kalbinde çok derin bir mana kazandı. Öyle ki Ebubekir radıyallahu an Allah'ın ayetlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sözlerini ve hadiselerin hikmetini idrak etme hususunda ashabın en önde geleni oldu. Hiç kimsenin kavrayamadığı nice nebevi nükteleri üstün bir firaset ve basiretle sezdi. Nitekim veda haccında, Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. El-Mai'de üç ayeti nazil olmuştu. Herkes dinin tamamlanmasına sevindi. Fakat Hazreti Ebubekir radıyallahu an yüksek firasetiyle bundan Allah Teala'nın pek yakında sevgili Rasulünü ebediyet alemine davet buyuracağı hakikatini sezdi. Gönlüne düşen ayrılık ateşinin ızdırabıyla hüzne gark oldu. Ebubekir radıyallahu anh'ın bu ince kavrayışını gösteren misallerden biri de şudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Son günlerinde hastalığının ağırlığı sebebiyle mescide çıkamamıştı. Cemaate namaz kıldırması için Ebubekir radıyallahu anh'ı imam tayin etmişti. Fakat bir ara kendilerini iyi hissederek mescide çıktı. Ashab-ı bazı nasihatlerde bulunduktan sonra Şanı yüce olan Allah bir kulunu dünyayla kendi katındaki nimetler arasında serbest bıraktı. Okulda Allah katındakini tercih etti buyurdu. Bu sözler üzerine Hazreti Ebu Bekir'in hassas ve rakik kalbi mahzunlaştı. Ardından da sıcak gözyaşları dökmeye başladı. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine bir nevi veda hitabında bulunduğunu hissetmişti. Çünkü o nebevi esrarın en yakın mahremiydi. Ayrılıktan inleyen bir ney gibi feryada başladı. Hıçkıra hıçkıra, Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sana babalarımızı, analarımızı, canlarımızı, mallarımızı ve evlatlarımızı feda ederiz dedi. Cemaat içinde ondan başka hiç kimse, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin derin hissiyatını, ve dünyaya veda halinde olduğunu kavrayamamıştı. Hatta ashab Hazreti Ebubekir'in ağlamasına bir mana verememiş, büyük bir hayretle birbirlerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine kavuşmayı tercih eden salih kişiden bahsederken şu ihtiyar'ın ağlaması doğrusu şaşılacak şey dediler. Çünkü dünya ve Allah katındakileri tercih hususunda serbest bırakılan salih kulun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu akıllarına bile getirmemişler ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın sezdiği gerçeği sezememişlerdi. Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın mahzun gönlünü teselli hem de asabına onun değerini beyan için sözlerine şöyle devam etti. Bize iyiliği dokunan herkese bunun karşılığını aynıyla veya fazlasıyla ödemişizdir. Ancak Ebu Bekir Müstesna, onun o kadar iyiliği olmuştur ki, karşılığını kıyamet günü Allah Celle Celaluhu verecektir. Sohbetiyle olsun, malıyla olsun, bana en fazla ikramda bulunan Ebu Bekir'dir. Eğer ben Rabbimden başkasını dost edinecek olsaydım, mutlaka Ebu Bekir'i dost, halil edinirdim. Fakat İslam kardeşliği daha üstündür. Burada zikredilen dostluk mefhumu, kulun yalnızca Rabbine hasretmesi gereken kalbi yakınlık ve muhabbet halini ifade etmektedir. Dolayısıyla hadis-i şerifte insanlara gösterilecek muhabbeti adeta ilahi muhabbet derecesine vardırmanın yanlışlığı ve bunun yerine İslam kardeşliğinin muhabbet ölçüleri içinde kalmanın lüzumu ifade edilmiş olmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dar bekaya irtihalinden birkaç gün evvel de mescide açılan bütün hususi kapılar kapansın, Sadece Ebubekir'in kapısı açık kalsın. Zira ben Ebubekir'in kapısının üzerinde nur görüyorum. Buyurdular. Böylece bütün kapılar kapatıldı. Sadece Ebubekir radıyallahu anhın kapısı açık kaldı. İşari manada bu demektir ki Allah Resulüne hususi yakınlık kapısı ona Hazreti Sıddık misali tam bir sadakat teslimiyet. İtaat, fedakarlık, dostluk ve muhabbetle açılabilir. Her şeyini Allah yolunda feda etmesi asabın en zenginlerinden olan Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde fani olunca, canını ve malını cömertçe onun yolunda feda etmişti. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e peygamberlik geldiğinde Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın 40 bin dirhemlik bir serveti vardı. Malının büyük bir kısmını İslam uğrunda infak etti. Müslüman olan köleleri azat ediyor, müminlere her türlü desteği sağlıyordu. En son kalan 5000 bin dirhemi de hicret esnasında yanına alarak yola çıktı ve Medine-i Münevvere'de Allah için infak etmeye devam etti. Babası Ebu Kuhafe bir gün, ''Oğlum sen hep zayıf ve güçsüz köleleri satın alıp azat ediyorsun. Madem köle azat edeceksin, şöyle güçlü kuvvetli köleler satın al da Tehlike ve kötülüklere karşı önünde durup seni korusunlar demişti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ise, Babacığım, benim böyle davranmakta yegane maksadım Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ben onları azat etmekle ancak Allah katındaki mükafatı istiyorum. Cevabını verdi. Yine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, birçok defa servetinin tamamını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e getirip Allah yolunda Kâb'ına varılmaz bir infak örneği sergilemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ''Ailene ne bıraktın ey Ebubekir Bekir'' sualine de ''Onlara Allah ve Resulünü bıraktım'' karşılığını verdi. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından hiçbirinin malını tamamıyla infak etmesine izin vermezdi. Bu hususta yalnızca Hazreti Ebu Bekir'i istisna tutar, bir tek ona müsaade buyururdu. Zira bütün malı mülkü infak ettikten sonra yaşanabilecek fakr-u zaruret içinde, nefis ve şeytanın ivasıyla gönüllerde bir pişmanlık peyda olması muhtemeldir. Böyle bir pişmanlıksa, yapılan hayır hasenatın faziletini giderip ecrini zayi eder. Fakat Hazreti Sıddık'ın rıza, teslimiyet, ihlas ve takva zirvesindeki gönül alemi, Allah ve Resulü'nün muhabbetiyle perçinlenmiş, asla sarsılmaz bir iman kalesi halindeydi. Bu sebeple Allah ve Resulü'nün hoşnutluğu ona bütün dünyevi sıkıntıları unutturmuştu. Hatta bu zahmet ve meşakkatler onun gönlünde tarifsiz bir lezzet vesilesi haline gelmişti.